İbn-i Atiyya rahmetullahi aleyh şöyle der. Ayit-i kerimede geçen diğer yollar, Yahudiler, Hıristiyanlar, Mecusiler, diğer dinleri ve bunlara ilave olarak dinin emirleri konusunda haktan ayrılan, inat ve münakaşıya girişen bütün bid'at, dalalet sahiplerini ve hevasına uyanları içine alır. Bu gibilerinin ayaklarının kayması ve sapık inançlara kapılmaları her an mümkündür.